Yine bir gün Ceylan Çalışkan'ın amcası oğlu Zeki Çalışkan Ceylan Çalışkan'ın üvey kardeşi Sadık Çalışkan ile reyahin çiçekleri toplamış. Keçili köyü civarında usta'da götürmek hem de orada top oynamak için yol kenarından giderken Üstad faytonda Ceylan Çalışkan ise arabanın atını sürmekteyken Yol kenarında giden kardeşini ve amcaoğlunu görmüş. Arabayı durdurarak iki çocuğu da arabaya almışlar. Utanarak topu arkalarına saklamak istemişler. Bu esnada üstad bu nedir diye topu sormuş. Zeki çalışkan utanç içinde cevap verememiş. Sadece ve sessizce suçluluk psikolojisi içinde top diyebilmiş. Üstad ise bu mihşe yarar deyince zeki çalışkan daha da utanmış. Ama yine ceylan çalışkan imdada yetişerek topu tarif etmeye başlamıştı. Üstadım bu topu atarlar tekrar yakalamak için peşinden koşarlar deyince üstad fe subhanallah diye tebessümle karşılamış.